İlmi öğreniniz. Çünkü onun öğrenilmesi Allah'a karşı haşiyettir, Talebi ibadettir. Müzakeresi tesbihdir. Ondan bahis ise cihattır. Bir alimin yatağına yaslanarak ilmine, kitabına bir saat bakması, 70 saat ibadetten hayırlıdır. İlmin talibi talebesi, Rahman'ın talibidir. İlmin talipçisi İslam'ın rüknüdür. Onun ser mükafatı peygamberlerle beraber verilir. İlim talep etmek Allah'ın katında nafile namaz, oruç, hacdan ve fi sebilillah olan cihattan efdaldir. İlminden menfaat görülen bir alim bin abitten hayırlıdır. Din ile dünyayı talep edenlere veyil olsun. Bir adamın bir hikmet kelimesini işitmesi, duyması bazen olur ki ona bir sene ibadetten hayırlı olur. Ve bir saat ilim müzakeresi yanında oturmak bir köle azat etmekten daha hayırlıdır. Cenab-ı Hak bir adamı senin elinle, vasıtanla hidayete getirmesi, Güneşin üzerine doğduğu her şeyden daha çok sana hayırlıdır. Cenab-ı Hak şu ümmetin üstünde hem deccalın kılıncını hem de büyük harbin kılıncını beraber cem etmeyecektir. Mülahame-i Kübra olan ikinci harbi umumi, alemi İslam'ı hırpalamadığı işaretiyle İslamlar içinde bir deccal, Âlemi İslam'ı başka bir surette hırpalayacak. Hilafeti İslamiye, babamın kardeşi amcam Abbas'ın oğullarından zail olmayacak ta onu Deccal'a teslim edinceye kadar. Ulemanın mürekkebi ile kanı muvazene edilse muhakkak ki Allah yanında ulemanın mürekkebi şuhadanın kanından racih gelecektir. Şedid, kuvvetli kahraman o değildir ki insanları mağlup etsin. Belki kahraman odur ki gadat ve hiddet anında nefsini mağlup eder. Bir Müslüman, bir Müslüman kardeşine bir hediye ihda etmesi, onun hidayetini artırıp kötülüklerden onu alıkoyan bir hikmet kelimesinden daha hayırlıdır halkı Adem'den ta kıyamete kadar, alemi insaniyet arasında, deccal hadisesinden daha büyük bir umur, mesele yoktur. Bir ilim talebesi, ilim tahsil ederken eceli gelse, vefat etse, onun derecesiyle enbiya derecesi arasında bir peygamberlik mertebesi kalır. Kim ki ilimden, yani ilmi imani ve tahkikiden bir bab, bir mesele taallüm ederse, onunla amel etsin, etmesin, bin rekat nafile namazdan eftaldir. Eğer öğrenmekle beraber amel de ederse, yahut onu başkasına öğretirse, o zaman ta kıyamete kadar onun o büyük sevabı ve onunla amel edenin sevabı onun olacaktır. Kim ki, İslam'ı ihya etmek niyetiyle, ilimden bir bab tahsil ederse, onun derecesiyle, peygamberlerin derecesi arasında yalnız bir derece kalmış olur. Bir müminde dört şey, dört ahlak, içtima ettiği zaman Cenab-ı Hak o dört ahlak ile ona cenneti vacip etmiş olur. Lisanında sıdk, doğruluk, yalan söylememek. Malda seha, cömertlik. Kalpte meveddet, sevgi. Hazırda ve gaipte olanlara nasihat etmek. Kahinlerden birisi, bir adam, gelecek Kur'an'ı, Kur'an'ın hakikatlerini öyle bir tarzda ders verecektir ki, ondan sonra onun gibi o ders ve talimi veren olmayacak. Bir ilim talebesi, ilmi tahsil etmekte iken ölüm ve eceli gelse, vefat etse şehittir. İlmin efdali, ilmi billahtır. Yani iman ilmidir. Bu ilim ile az olan amel, ilim ile olduğu için menfaat verir. Fakat çok amel, cehil ile olsa menfaatsizdir. Kur'an'ın hamelelerine ikram hürmet ediniz. Kur'an hameleleri, Kur'an'ı hafız olanlardır. Veyahut Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Ulemaya hürmet ediniz, ikram ediniz. Çünkü ulema peygamberlerin varisleridir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu, Azze ve Celle, mümin kulunu tecrübe ve imtihan için, musibete belaya giriftar eder. Fakat onun bu iptila ve denemesi, o mümin kulun üstünde keramet ve ikramını ishar içindir. Said fitnelerden uzak kalmış kimse, ve musibet ve fitneye giriftar olduğu halde sabır eden kişidir. Böylese adam ise çok garip ve pek nadirdir. Muhakkak fitne gelmektedir. Abdi insanları parça parça edecektir. Ancak alimler ondan kurtulurlar. Ahir zamanda şiddetli ve dehşetli bir bela gelecek. Herkese isabet edecek. Ondan kurtulan olmaz. Ancak Allah Celle Celaluhu'nun dinini bilen ve ona göre lisanıyla ve kalbiyle mücahede eden bir adam kurtulacak. O ise ona sabıkların, geçmişlerin mesleği sepkat etmiştir. Bir de Allah'ın dinini bilip tasdik eden birisi kurtulacak. Beni Adem'in en cömerdi ve en kerimi ve en sahiyesi benim. Benden sonra onların en kerimi ve en cevadı ise bir racül, bir adamdır ki, o adam hususi bir ilim bilecek ve o ilmini neşredecektir. Kıyamet gününde müstakil bir ümmet halinde bağ solunacaktır. Kur'an'ı öğrenin ve öğretin ve içindeki hakikini ders verin. Bilmiş olsunlar ki, kıyamet gününde onların cennete girmelerine, Saik ve delil ben olacağım. Sakın bid'atlara yanaşmayınız. Çünkü bütün bid'atlar dalalettir. Bütün dalaletler de cehenneme dayanacaklardır. Bizden gayrısına kendini benzeten bizden değildir. Sakın Yahudi ve Hristiyanlara kendinizi benzetmeyiniz. Cihadın en efdali odur ki eğri yolda olup, Hakka karşı mümanaat gösteren en cebbar hükümdarlara, komandanlara karşı halk söz söyleyendir. Cihadın en faziletlisi kişinin kendi nefis ve hevasına karşı mücahede etmesidir. Cennette bir köşk vardır. Etrafı burçlar, otluk, sulak yerlerle çevrilidir. Beş binde kapısı vardır. Buraya ancak peygamber, sıddık, şehit, ve adil hükümdarlar girer. Cennette yüz derece vardır. Bir tanesi bütün alemleri içine alır. Cennette öyle köşkler vardır ki, içindeki dışındakini, dışındaki içindekini görür. Bunlar sözü hoş, selamı çok olana, Yemeği çok yedirenlere, oruca devam edenlere Ve gece namazı kılanlara verilir. Cehennemde öyle bir değirmen vardır ki o fena ulemayı öğütür yani ilmiyle amel etmeyeni. Cehennemde değirmenler vardır. Onlar ulemayı dondurur. Cennetten tanıdıkları kimseler onlara bakarlar ve sorarlar. Size ne oldu? Biz sizden istifade ettikte buraya geldik. O alimler derler ki: Biz size bir şey emrederdik. Fakat kendimiz onu yapmazdık. Ebu Said el-Kudri radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli, ayette sırat-ı ashabı olarak zikredilen peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Ebu Hureyre anlatıyor Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamı işittim diyordu ki ticarette yalan yemin tüccarın zannınca mala rağbeti artırır halbuki gerçekte kazancı giderir.